258, numaralı konu, Ebu Ubeyde ve arkadaşlarının yolculukta çektikleri açlık, evet, Hazreti Peygamber bizi bir kıta olarak gönderdi ve başımıza Ebu Ubeyde'yi emir yaptı, biz Kureyş'in bir, kervanına saldırmak istiyorduk, bize bir dağarcık dolusu hurma vermişti, ondan başka azığımız yoktu, Ebu Ubeyde hurmaları birer birer bize veriyordu, ben babamdan, siz bir hurma ile ne yapıyordunuz, diye sordum, babam, biz onu çocuğun memeyi emmesi gibi emerdik, sonra da su içerdi, o gün bu bize kafi gelirdi, biz bastonlarımızla kurumuş yemişlere vurur, yere döker, sonra su ile onları ıslatarak yerdik, dedi.